Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Farz namazı kılmamış olanın nafile namazları kılması vakti tamam olmuş hamile kadına benzer. Çocuğu olacağı günlerde çocuğu düşürür, aldırır. Çocuğu yok olduğu için bu kadına hamile denemez, ana da denemez. Bu kimse de böyledir. Farz namazlarını ödemedikçe Allahu Teala nafile namazlarını kabul etmez. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı evvel vaktinde kalın. Hazırlanmış cenazenin namazını hemen kalın. Dul veya kızı küffü dengi isteyince hemen evlendir. Gündüz ve gece melekleri sabah ve akşam gidip gelirken birbirleriyle karşılaşırlar. Hak Teala giden meleklere, kullarımı nasıl bıraktınız? buyurur. Ya Rabbi, namazda bulduk ve namaz kılarken bıraktık derler. allah Teala da şahit olun, onları affettim buyurur. Kul haklarını ödeyen, her namazdan sonra on bir ihlası şerif okayan ve katilini affederek ölen cennete girecekler. İnsan namaza başlayınca Allahu Teala ile kul arasında olan perde kalkar. Bir kimse. Başkası yerine oruç tutamaz ve namaz kılamaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakiri doyurur. Musta salatı ikindi namazıdır. Müfessirlerin şahı Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah'tan işittim duyurdu ki, Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahu Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Namaz kılmayanın İslamdan nasıl bir yoktur? Bir Müslüman, Cuma günü Gusul abdesti alıp Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adım için sevap verilir. Namaz vakitlerinin geldiğini Hristiyanlar gibi çan çalarak veya Yahudiler gibi Boru öttürerek uzaklara duyuralım diyenler oldu. Kabul etmedi. Biz böyle yapmayız. Yüksek yere çıkıp ezan okuyunuz. Buyurdu. Ebu Said Hudri'nin bildirdiği hadisi şerifte, cemaat ile kılınan namazın sevabı yalnız kılınandan 25 kat fazladır. Namazından bir şey unutan iki secde daha yapsın. Müezzin ezanı bitirmeden önce namaza tekbir almayınız. Evde kılınan namaza bir sevap, mahalle mescidinde 25 sevap, büyük camide 500 sevap, mescid-i Aksa'da 5000 sevap, benim Medine'deki bu mescidimde 50.000 bin sevap, mescid-i haramda yüz bin sevap vardır. Bir gün. Peygamberimizin huzurunda Sahabeden Abdullah İbni Ömer'i met ettiler. İyi insandır. Teheccüd namazı, yani gece namazı kılsaydı daha iyi olurdu, buyurdu. Resulullah, Hazreti Ali Hazretlerine saadetle, ya Ali, senin namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına riayet etmen gerektir. Bir kimse, Resulullah'a gelip hat cezası verilecek bir günah işledim. Bana hat cezası vur dedi. Resulullah ne günah işlemiş olduğunu buna sormadı. Namaz vakti geldi. Beraber kıldık. Resulullah namazı bitirince bu zat kalktı ve Ya Resulallah ben hat cezası yapılacak bir günah işledim. allah Teala'nın kitabında emr cezayı bana yap dedi. Sen bizimle beraber namaz kılmadın mı buyurdu? Evet kıldım dedi. Üzülme. Allahu Teala günahını affedide buyurdu. Namazlarını vakitleri gelince hemen kılanlardan Allahu Teala razı olur. Vakitlerinin sonunda kılanları da affeder. Bir Müslüman kul. Her gün. Farz namazlardan başka 12 rekat tetavvû olarak namaz kılarsa, Allah-u Teala ona cennette bir köşk yapar. Her kim? Abdest aldıktan sonra inna enzelnâhu suresini bir kere okursa, Hak Teala Hazretleri o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa şehitlerden yazar. Üç kere okursa peygamberlerle haş olur. Her kim? Abdest aldıktan sonra benim üzerime on kere salatü selam getirse, Hak Teala Hazretleri o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder. Evinizi kilise gibi eylemeyiniz, namaz ile ziynetleyiniz. Her kim, sabah namazının sünnetini evinde kılsa, benim camimde kılmaktan eftaldir. Her kim farz namazı bitirir bitirmez yerinden kalkmadan bir kere ayet el-Kürsi'yi okuyup, 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derse hepsi 99 olur. Bir kere de La ilaha illallah vehtahu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir dese Hakta Teala o kişinin günahlarını Affeder. hakta aleyhislâ Hazretlerinin zatına mahsus olarak 3000 ismi vardır. Bunların içinden terazide en ağır geleni Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ile azim ve bihamdihidir. Her kim bunu namazdan ve tesbihlerden sonra 10 kere okursa, her harfine 10 sevap verilir. Hak Ala Hazretlerinin rahmeti o kul üzerinde olsun ki ikindi namazının sünnetini terk etmez. Eğer kadınlarla memede olan çocuklar olmasa yerime bir imam koyup şehri gezer, namaza gelmeyenlerin evlerinin yakılmasını temin ederdim. Namazlarınızı ihlas üzerine kılınız. Çünkü yanınızda bulunan melekler sizin amel, namaz ve taatınızı alıp göklere giderler. Göklere giderken muhtelif melekler bu ibadetleri görürler. Birinci kat gökteki melekler yalancıların ibadetini geçirmezler. İkinci kattaki melekler namaz kılarken dünya işiyle kalbi meşgul olan kimsenin namazını geçirmezler. Üçüncü kattaki melekler namazını beğenenlerin namazını geçirmezler. Dördüncü kattaki melekler, kibredenlerin yani kendini beğenenlerin namazını geçirmezlerdi. Beşinci kattaki melekler, hasutluk edenlerin namazını geçirmezlerdi. Altıncı kattaki melekler, kalbinde şefkat ve merhameti olmayanın namazını geçirmezler. Yedinci kattaki melekler ise hırs ve tamağı olanların namazını geçirmeyi geri döndürürlerdi. Ya Eba Hüreyre, Kuşluk namazını terk etme. Cennetin bir kapısı vardır ki ona duha kapısı derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer. Her kim? ezanı Muhammedi sesini işittiği zaman müezzin ile beraber hafifçe okusa her harfine bin sabah verilir. Bin günahı affolur. Namaz Müminlerin miraçıdır. İnsanın allah Teala'ya en yakın olması namazdadır. Namaz, kalbimin neşesi, gözümün bebeğidir. Beş vakit namaza devam eden, sırat köprüsünden şimşek çakar gibi geçecek. Ve sabık denilen evliya ile haşrolacaktır. Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir. Müslüman abdest alınca günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur. Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler ancak müminlerdir. Mümin gündüz abdestli olmalı. Gece de abdestli oy atmalıdır. Böyle yapınca Allah-u Teala'nın korumasında olur. Abdestli iken yiyip içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe onun için istiğfar ederler. Ya Ali! İnsanlar fedail ile meşgul oldukları zaman sen farzları tamamlamaya çalış. Boşul abdesti alma kalkan bir kimseye üzerindeki kıl adedince sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahu Teala meleklere bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp benim emrimi düşünerek cenabetten gusle diyor. Şahit olunuz ki bu kulumun günahlarını av ve mahfret eyledim buyurur. Resim köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez. Hakta ala rahmetini imama indirir. İmamın arka, sağ ve sol tarafına da indirir. Bir ümmetin cami temizlese benimle beraber 400 gaza 400 kere hac etmiş gibi benimle 400 rekat namaz kılmış gibi, 400 kere oruç tutmuş gibi ve 400 kul azat etmiş gibi. Hatta Aleyhisselam Hazretleri o kula sebap ihsan eder. Oruç, mümini cehennemden koruyan bir kalkandır. Arafa günü oruç tutanların iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Ya Eba Hureyre, oruç tuttuğun vakit orucunu erken aç. Benim ümmetimden hayırlı o kimsedir ki, akşam ezanı okunduğu gibi orucunu açar ve sahur yemeğini geç yer. Zira sahurda çok rahmet ve bereket vardır. Ve benim ümmetim Ramazan-ı Şerif'in orucunu güzel ve tam olarak tutsa, hatta Teala Hazretlerinin bayram gecesi vereceği ecru mesuvatı, inam ve ihsanı, kendi Zat-ı Pakin'den başkası bilmez. Hak Teala Hazretleri azamet-i şanı buyurur ki, Oruç benim rızam içindir. Vereceğim ecride kendim bilirim. Her kim, her ayın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutsa, haktaala Hazretleri okula 700 sene oruç tutmuş gibi sevap ita buyurur. Oruçlu olan kimse hurma ile iftar etsin. Çünkü hurma bereketlidir. Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. İlim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da buna zekat vermek caizdir. Malınızın zekatını veriniz. Biriniz ki zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, hacı ve cihadı ve imanı yoktur. Kıymet hesap edilip 200 dirhem için 5 dirhem gümüş verilir. Mallarınızı zekat vermekle koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Du'a ile beladan korununuz. Müminin kalbinde buhul yani cimrilik ile iman bir arada hiç. Dolunamaz. Kabul olan bir hac, Geçmiş günahları yok eder. Haccı mevrur yapanın günahları affolur. Dünyaya yeni gelmiş gibi olur. Üç mescitten başka, Mescitlere ziyaret için gidilmez. Beni ziyaret için gelip, Başka bir iş yapmayarak, Yalnız ziyaret edene kıyamette şefaat etmek bende hakkı olur. Allah'tan başkası için hayvan kesene Allah lanet etsin. Fitne veya bid'at yayıldı ve ashabın kötülendiği zamanda hakkı bilen, bilgisini Müslümanlara duyursun. Hakkı yani doğru yolu bildiği halde Müslümanlara, duyurmayanlara, allah Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. allah Teala bu kimsenin farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Cemaattan bir karış ayrılan ve o halde ölen cahiliye ölümü ile ölür. Bidat ortaya çıkaran ve bunu yapan kimseye şeytan çok ibadet yaptırır. Onu çok ağlatır. Bizden rivayet edilmeyen, sonradan meydana çıkarılan din bilgileri bid'attır. Hepsi sapıklıktır. İbadetleri benden ve ashabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz. Bizim dinimizde yapılan her yenilik, her reform fenadır, atılmalıdır. Bir millet, dinlerinde bir bid'at yaparsa, allah Teala buna benzeyen bir sünneti yok eder. Kıyamete kadar bir daha geri getirmez. On şey sünnettir. bıyık kısaltmak, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, mazmaza, istinşak, tırnak kesmek, Ayak parmaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek, su ile istincar. Bir kimse, dinde olmayan bir şey meydana çıkarırsa, bu şey ret olunur. Günahına pişman olmayıp, dili ile istiğfar eden günahında devam edicidir. Rabbi ile alay etmektedir. Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından onu korurlar. allah Teala benim ümmetime Ramazan-ı Şerif'te beş şey ihsan eder ki bunları hiçbir peygambere vermemiştir. Bir, Ramazan'ın birinci gecesi allah Teala müminlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna hiç azap etmez. İki, iftar zamanında Oruçlunun ağız kokusu allah Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. 3- Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların af olması için dua eder. 4- allah Teala. Oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. 5- Ramazan-ı Şerif'in son günü. Oruç tutan müminlerin hepsini affeder. Recep'in ilk cuma gecesini ihya edene Allah-u Teala kabir azabı yapmaz. Dualarını kabul eder. Yalnız yedi kimseyi affetmez ve dualarını kabul etmez. Faiz alan veya veren, Müslümanları aşağı gören, anasına, babasına eziyet eden, karşı gelen çocuk... Müslüman olan ve İslamiyet'e uyan kocasını dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgılıcılığı sanat edinenler, livata ve zina edenler, beş vakit namazı kılmayanlar. Hiçbir ibadetin kıymeti, zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz.